Hudieu, hudieu, içtim şerbeti, hiç bir tadda bilmem böyle lezzeti. diyen kullara verir cenneti, verir cenneti, cenneti. Ne güzel makamdır onun makamı, onun makamı, makamı. Ne güzel safadır Onun safası Onun safası Safası Hadiyo Hadiyo döner işler Varalım bakalım Ne yermişler Cenneti alada bir köş kurmuşlar Bir köş kurmuşlar Kurmuşlar ne güzel makamdır, onun makamı, onun makamı, makamı. Ne güzel safadır, onun safası, onun safası, safası. Odayo, odayo dönesim geldi, onun yollarında ölesim geldi. Şehimin cemalin göresim geldi, göresim geldi, göresim geldi. Ne güzel makamdır onun makamı, onun makamı, makamı. Ne güzel safadır onun safası, onun safası, safası. Hudeyu Hudeyu Şeyh'im oturur Şeyh'imin yüzünden nurlar dökülür Cenneti aladan koku getirir Koku getirir getirir Ne güzel makamdır onun makamı Onun makamı makamı ne güzel safadar, onun safası, onun safası, safası. Hadi yo, hadi geliyor, Şeyhimin yolları nura batıyor. Cenneti alada bir gül kokuyor, bir gül kokuyor, kokuyor. Ne güzel makamdır onun makamı onun makamı makamı. Ne güzel safadır onun safası onun safası safası Hudeyo hudeyo şeyhim bakıyor şeyhim dervişlere nazar ediyor Valide sultanda bülbüller ötüyor bülbüller ötüyor ötüyor Ne güzel makamdır hunun makamı hunun makamı makamı Ne güzel safadır hunun safası hunun safası safası Hudeyu Hudeyu Şeyh'im bakıyor Şeyh'im dervişlere nazar ediyor Valide Sultan da bülbüller ötüyor Bülbüller ötüyor ötüyor Ne güzel makamdır Hun'un makamı Hun'un makamı makamı ne güzel safadır onun safası onun safası safası Ne güzel makamdır onun makamı onun makamı makamı Ne güzel safadır onun safası onun safası safası